Ne arar lan dükkanın içinde? He? Sılamam. Devam ya. Ne arar lan dükkanın içinde? Ben sana kaç defa dedim ben dükkanın içine girmeyecektim. Gel ne gidin? Ne? Leyla gördün mü? Oğlum Leyla ne arasın benim dükkanım içinde? Şşşt. Ne? Leyla gördün mü? Koydum. Söylemeyeceğim. Leyla gördün mü? Ben canı Başına ne daha kadar dağ düştüm de altın dağ. Ney? Leyla'yı gördün mü? Aha. Bu ne ne? Leyla'yı gördün mü? Şşşt. Temin melek. Müjde müjde. Perişan kurttan kuruluşunun birinci yılında büyük fırsat. Bu çarşamba günü sabah karşı saat 4'te ana binamıza gelen 10 seveni bize 1000 euro, ana. ana 1000 euro kazanma şansı diyor, çekiliş yok, kurra yok, vaktinde gelip gidelim, ne var, ne var, ne var, neler gördün mü, 1000 euro'yu gördün mü? 1000 <gülüyor> euro'ya bak iş. yok zamanında iyi oldu, gelin gidin, sabah karşı saat 4'te diyor, geliriz. ee ee ee o tabelaya gozgulakul kaldırmasınlar oradan alıp götürmesinler bak tamam mı ee ya bir şey de satamadık ne öleceğiz lan bağırsak mı lan ayın kilo tomatis püpsik fenik filan diyeyim ee şşş bağıralım bu ne ayın kilo tomatis püpsik fenik efendime söyleyeyim ayın kütük Bu neydi lan? Aha! Hayırlı varmış. akşamlar Mehmet efendi. Şey, tamam. Leyla'yı gördün. Leyla'yı i̇şte gördün. Dört yıldan beri rahat duruyorsun halinde. Lan bırak! Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar müsaidin, hoş geldik. Ne Sevinirim nasılsın? ...adam böyle... ...o indireni şöyle iki buçuk liralık gibi açtırıyor. Bedava olunca değil mi tabii ya? İnsan... tabii gözlerini açar öyle yani... ...bedava olur mu hiç? Yani bedava parayı kim alır yani? Herkes alır. Allah Allah. Daha şu salonun kapısına dur. Bedeva bir oruç vereceğim. Bir bak da alım almaya çıkar mısın? Hocam, bu mümür eşek. Yani çalışmadan, alın teri dökmeden... Ne dediniz, ne dediniz? Alın teri mi? Evet, alın teri dökmeden olur mu yani? Değil mi? Tamam, Allah'ım benim ne olur. Hacı abi, sabahın koruyunca kalkacağım, elbiselerini giyeceğim, kucacık yatağını bırakacağım. O yüzden buraya geleceksin Burada iki saat bekleyeceksin Uygulu uygulu Bu arada da Ter formans kaygından Ve kaygından dolayı Teri yeceksin Aha sana alın teri Peki ala tamam Alın teri öyle olsun ama Yani sabahın dördü diyor Yani çok kıymetli bir vakit Zaten sabahın dördü Sabah namazı vakti Zaten herkes kalkar, 10 kişi nasıl seçecekler? Hihihi bir yok ki eşer, namazına, gider hmm. O vakitte var ya Neyve? İdler ile 11 futbol maçı yapar bizim <gülüyor> sokakta Kimse kalmıyor yani Ya, ben Allah Allah Allah Ben de evinde kılar evinde Öyle mi sende Ben mi öyle? Ben de çoğurtlukla evde çırpıştırını atıyorum Anlamadım ne yapıyorsun? Çırpıştırını atıyorum ya? Çamaşır mı yıkıyorsun o saatte? Allah ım, Allah ım. Senden anlaşamayacağım Ya kardeşim birincisi sabahı koruyup da çamaşırın ne işi var? Hadi yıkalım diyelim Hem namaz alıp hem çamaşırı nasıl yıkayım? Yani çırpıştırıverelim diyorsun da Namazı çırpıştırıyorum ya. Aaa Başım makinesi var. Allah Allah. Makinenin ayağı da mı var? Var tabii. Hem de iki ayağı, iki kolu. Öyle mi? Öyle Yine çıktı mi? desene. Ah, ne iyiymiş ya? Kırk senedir kullanıyorum valla. Gidek <gülüyor> makiha istemez. Tabi servisi istemez. Hamanım elektrik kesildi demez. Hamanım su kesildi demez. Allah bu makinenin markası neymiş ya? Benim avrat. <gülüyor> Allah Allah İlginç bir mahalledeyiz yani ha. Dedim ya bu benim? <gülüyor> <gülüyor> ya, demek namazı çırpıştırıp acıyor diyorsun. Dakika i̇ki dakika. Öyle mi? İki dakikadan. Allah Allah. Mesele abdeş kalması. Abdeş kalmızdan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 Kardan çıkmıştırı atıyorum ona. Gözrekat <gülüyor> karda oruyoruz. <gülüyor> Acaban yazsın ya ellermiyom? Yani dükkanda filan da mı öyle yapıyorsun? Ya ne demek ben hiçbir vakit namazını geçirmem. Çorunumak iki dakika varım. İki dakika atıyorum benim. İki dakika çıkmış. Müşteri filan mı kalsın? E tabi kaca. Allah'ın oruç Allah. namazı mı kılacağım yok? İki <gülüyor> saat namaz kılınca kılınca kıl. Kulüb vallahi Yani sen namazda müşterileri bile mi düşünüyorsun? Sadece müşteriler değil. Eee? Yapacağım zamları da düşünüyorum. <gülüyor> Bazen aklıma geliyor işte köy seytanı. Amayı yoruyorsun. <gülüyor> Allah-u Tam böyle okuyacağım. Ulan diyorum domaz işlerine zam yapmadık ama. <gülüyor> Neyse, babusunu okuyup lüküye eğilirken beraber dozeler aklıma geliyor. Ulan diyorum bir kutu dozeyi elli lükenikten satsak Ben azla biciyorum hem iş hem namaz ben iki ibadeti bir arada yapıyorum çalışma da ibadet. Sizin mahalle bayağı enteresan bir mahalleymiş evet. bakalım daha neler yürüsedeğimiz var.